321. konu. Üseit bin Hudayr ile Hazreti Peygamber arasında geçenler ve Hazreti Peygamber'in Ensar'a ikramda bulunması. Hazreti Peygamber bir gün sahabiler arasında gıda maddesi dağıtmıştı. Bunu duyan Üseit bin Hudayr Hazreti Peygambere giderek "Ey Allah'ın Rasulü, filan yerde Ensar'dan beni Zafer kabilesine mensup bir hane vardır. Orada bulunanların çoğu kadın olup kendileri de ihtiyaç sahipleridir. Onlara da bir şeyler verseydin." dedi.